Hancı bir kapıyı açarak hey yemeğe gelin diye bağırdı. Biz de sabah kahvaltısına gittik. İnsan dünyayı dolaştı mı daha pişkin olur başkalarının yanında daha rahat davranır derler. Her zaman öyle olmuyor. New England'lı büyük Ladyard ve İskoçyalı büyük Mungo Park ne kadar gezmiş de olsalar salonlarda oturup kalkmasını en az bilen onlardır yine de. Ledyard köpeklerin çektiği bir kızakla Sibirya'yı boydan boya geçmiş. Zavallı Mungo Park'ın en büyük marifeti de Afrika'nın kara göbeğinde aç karnına tek başına uzun yürüyüşlere çıkmakmış. Bence bunlar kibar çevrelerde düşüp kalkmasını öğrenmenin en iyi yolu olmasa gerek. Ama şu da var ki insan kibar olacaksa her yerde olabilir. Bunları düşünmem şundan. Hepimiz masaya oturduğumuz zaman güzel güzel balina masalları dinleyeceğimi umuyordum. Hemen herkesi derin bir sessizlik içinde oturur görünce şaşırdım kaldım. Sadece sessiz olsalar neyse utangaç bir halleri de vardı üstelik. Evet ya bir sürü deniz kurdu vardı burada birçokları kızarıp bozarmadan açık denizlerde hiç tanımadıkları koca balinalara yanaşmış gözlerini kırpmaksızın öldüresiye da onlarla. İşte bu adamlar hepsi aynı hazların aynı mesleğin adamları dostça oturdukları bu kahvaltı sofrasında birbirlerine koyunlar gibi aval aval bakıyorlardı. Yeşil dağlardaki ağullardan hiç ayrılmamış koyunlar gibi. Görülecek şeydi bu utangaç ayılar, bu ürkek balina kahramanları. Kuikuing'e gelince o da aralarında hem de her nedense masanın başında buz gibi soğuk oturuyordu. Pek görgülü olduğunu söyleyemem doğrusu. Kahvaltıya zıpkınla inmesi, zıpkını sofrada hiç sakınmadan kullanması, hayranları için bile kolay kolay yenir yutulur şey değildi. Kuikuing, zıpkınını birçok başın üstünden neredeyse kaza çıkaracak gibi uzatarak kancaladığı biftekleri çekip alıyordu. Ama besbelli bunu tam bir serin kanlılıkla yapıyordu. Herkes de bilir ki herhangi bir şeyi serin kanlılıkla yapmak çoğu insan için kibarlık sayılır. Kuikuing'in tüm acayipliklerini kahveye sıcak somunlara yüz vermeyip yalnız kanlı bifteklerle ilgilendiğini filan burada sayıp dökecek değilim. Şu kadarını söyleyeyim ki kahvaltı bitince o da herkes gibi büyük odaya çekildi, balta piposunu yaktı. Gezintiye çıktığım sırada hiç başından çıkarmadığı şapkasıyla orada sessizce oturmuş, kahvaltısını sindire sindire pipo içiyordu. Uygar bir kentin kibar çevresinde Kuykuin kadar garip bir adamı görmek ilkin beni şaşırtmıştı. New Bedford'un sokaklarında gündüz gözüyle dolaşmaya başlar başlamaz bu şaşkınlığım geçiverdi. Hatırı sayılır her limanda, doklara yakın yollarda, yabancı diyarlardan gelme ve en anlatılmaz acayiplikliklere sıkı sıkır rastlanır. New York'ta Broadway'in ve Philadelphia'da Chestnut'ın kaldırımlarında bile zaman zaman Akdenizli gemiciler, ürkek bayanlarla burun buruna gelirler. Londra'nın Regent Street'i Hintli ve Malagalı gemicilere yabancı değildir. Bombay'da Apollo Green'de diptiri Amerikalıların yerlileri korkuttuğu olur. Ama New Bedford dünyanın tüm Water Street'lerini de, Wapping'lerini de bastırır. Ancak gemiciler görürsünüz oralarda. Oysa New Bedford'da gerçek yamyamlar, düpedüz vahşiler sokak köşelerinde durup çene çalarlar. Bunlardan birçoğunun etleri kemikleri günah doludur henüz. Yabancı şaşkın şaşkın bakarlar. Ama Fijililer, Tongatapulular, Ero Mangolular, Paniganlar, Bridgenlardan ve yollarda hiç kimsenin dikkatini çekmeden yalpa vura vura dolaşan en belalı balina avcılarından başka daha da meraklı ve kuşkusuz daha da gülünç şeylerle karşılaşırsınız. Her hafta bu kentte balıkçılarla para ve ün kazanmaya susamış sürü sürü toy Vermontlular, New Hampshire'lılar gelir. Bunların çoğu iri yarı delikanlılardır. Ormanlar durusu ağaç kesen bu gençler şimdi baltayı bırakıp balina mızrağını kullanmak hevesine düşmüşlerdir. Geldikleri yeşil dağlar kadar saftır çoğu. Bazı bakımlardan yeni doğmuş bebekler gibidirler. Şuraya bakın, cakalı cakalı köşeye dönen adama bakın. Başında kunduz derisi şapka, sırtında kuyruklu ceket ama belinde bir gemici kuşağı ve kılıflı bir bıçak. İşte biri daha geliyor. Başında geniş kenarlı gemici şapkası ama sırtında ipekli sırmalı palto. Köy züppesi. Kent züppesine taş çıkartır. Düpedüz aptal köy züppesini kastediyorum. Hani vardır ya öylesi yazın sıcağında bir iki dönümlük tarlasını biçerken elleri güneşten kararmasın diye güdere eldiven giyer. İşte bu köy züppesi, kibarlıkta ün salmayı aklına koyar da, balina avcılarına katılırsa, limana gelişinde takındığı komik halleri görmelisiniz. Deniz kılığını sipariş ederken, yeleklerinde çıngıraklı düğmeler, yelken bezinden yapılmış pantolonunda da topuk kayışı ister. Ah zavallı saman ağası, sen görürsün o kayışların, o çıngıraklı düğmelerin akıbetini Bora ilk uluduğu zaman. Düğmelerin, kayışların ve her şeyinle kasırganın gırtlağına düştüğün zaman. Ama bu ünlü kentte yalnız zıpkıncılar, yamyamlar ve ahmak köylüler görülür sanmayın. Yok, o kadar da değil. Ama New Bedford gene de tuhaf bir yerdir. Eğer biz balinacılar olmasaydık, bu toprak parçası belki Labrador kıyıları kadar yabani kalırdı bugün. Şimdi bile memleketin içlerine doğru giderseniz tüylerini zürperir. Birçok yeri öylesine sarf ve alçındır. Kentin kendisi tüm New England'ın en pahalı yeridir. Burası yağ bol bir memlekettir. Doğru ama Mutlu Kenan diyarına da benzemez. Çünkü orada buğday ve şarap da vardır. Sokaklardan süt akmaz burada. İlkbaharda kaldırımlar taze yumurtalarla döşeli değildir. Değildir ama yine de Amerika'nın hiçbir yerinde New Bedford'daki kibar evlerini göremezsiniz. Ne de böyle görkemli parklar ve bahçeler Nereden çıkmış bunlar Bu çorak topraklara nasıl dikildi bütün bunlar Şu şahane konağa yaklaşır Üstündeki demirden zıpkınlara bir bakarsınız Bu sorunun yanıtını bulursunuz Evet tüm bu gösterişli evler Çiçekli bahçeler Hep Atlantik, Pasifik, Hint okyanusundan gelmedir Her biri denizin dibinden zıpkınla çıkarılıp getirilmiştir buraya Ünlü Alman sihirbası her Alexander gelsin de Göstersin bu marifeti Dediklerine göre New Bedford'da babalar kızlarına çeyiz diye balina verirlermiş, yeğenlerine de birkaç tane yunus balığı. Parlak bir düğün görmek için New Bedford'a gidin, orada her evde yağ dolu sarılışlar varmış ve her gece adam boyunda ispermeçe mumları yakılırmış, cayır cayır. Yazın şirindir burası. Her yanda güzelim akça ağaçlar, sarı yeşil uzun caddeler, Ağustos'ta başı göklerde güzel ve bereketli at kestaneleri, dimdik sivri sivri binlerce çiçekleriyle gelip geçenlerin önünde dururlar, yüce şamdanlar gibi. İşte sanat böylesine güçlü bir şeydir. New Bedford'un birçok yerinde bu dünya yaratılırken bir yana atılmış çıplak kaya birikintileri üzerinde pırıl pırıl çiçek setleri kurmuştur. New Bedford'un kadınları da oranın kırmızı gülleri gibi çiçek açarlar. Ama güller ancak yazın çiçek açar. Oysa bu kadınların yanlarındaki renk yedinci kat göklerin ışığı kadar süreklidir. Salem bir yana hiçbir yerin kadınlarında bu renk yoktur. Salem'de ise genç kızların soluğu öyle güzel kokarmış ki, Denizdeki sevgilileri karadan millerce uzaktan bu kokuyu alırlar, o softalarla dolu kumsallara değil de mis kokulu Maluku adalarına yanaştıklarını sanırlarmış. Bu New Bedford'a bir de Balinacılar Kilisesi vardır. Yakında Hint ya da Pasifik okyanuslarına gitmeye niyetlenen asık yüzlü balıkçılar arasında pazar günü buraya uğramayan yok gibidir. Ben de oraya gidenlerdenim elbette. İlk sabahki gezintimden sonra sırf bunun için yeniden sokağa çıktım. Hava değişmiş, saydam ve güneşli, soğuk, sulu sepken kara ve sise çevirmişti. Ayı postu denilen kumaştan kaba ceketime sarıldım, belalı fırtınayı delip geçtim. Kiliseye girdiğimde dağınık oturmuş küçük bir cemaat buldum. Denizciler, denizcilerin karıları, dulları. Derin bir sessizlik vardı burada. Zaman zaman fırtınanın çığlıkları duyuluyordu. Her sessiz doğacı ötekinden mahsus ayrı oturmuş, sanki her sessiz dert bir adaymış, kimse yanaşamazmış gibi. Rahip henüz gelmemişti. Erkek ve kadınlardan oluşan bu sessiz adalar, kürsünün her iki yanında duvara gömülmüş, kara kenarlı mermer levhalara dikmişti gözlerini. Bu levhalardan üçünde şöyle bir şeyler yazılıydı. Ama tam metni vermek iddiasında değilim. Patagonya açıklarında Umutsuzluk Adası yakınında 1 Kasım 1836'da henüz 18 yaşındayken gemisinden düşüp yok olan John Talbot'ın ruhu için bu kız kardeşi tarafından astırıldı. 31 Aralık 1839'da Pasifik Okyanusu enginlerinde bir balinanın alıp götürdüğü Eliza gemisine ait bir sandalın tayfasından olan Robert Long, Wills Ellery, Nathan Coleman, Walter Kenny, Seth Mackie ve Samuel Glane ruhu için bu levayı hayatta kalan gemi arkadaşları yaptırdı. 3 Ağustos 1833'te Japon kıyılarında geminin pruvasındayken bir ispermeçet balinasının öldürdüğü kaptan Ezekiel Hardin'in ruhuna bu lehva dul karısı tarafından astırıldı. Buz tutan şapkamdan ve ceketimden karları silkeleyerek kapının yanına oturdum ve dönüp kuyi kuyengi görünce şaşırdım. Kilisenin ağır havasına kendini kaptırmıştı. Gözlerine inanamıyormuş gibi meraklı bir hali vardı. Bir o farkına vardı içeri girdiğimin, çünkü okuma bilmeyen ve bu yüzden duvardaki ürpertici yazılara dalmamış olan tek insan oydu. Bilmem adları yazılı denizcilerin yakınları var mıydı kilisede ama balina avında adı bile geçmeyen öyle çok kaza olmuştur ki, ve burada bulunan birçok kadının kılıklarında değilse bile, hallerinde öyle sonsuz bir keder vardır ki, bu kasvetli levhaların karşısında yüreklerindeki kapanmamış yaraların yeniden kanadığından eminim. Ey ölüleri yeşil çimenin altında yatanlar! Çiçekler arasında durup sevgilim burada diyebilenler! Sizler bu kadınların yüreklerindeki derdi bilmezsiniz. Ne acı bir boşluktur, altlarında kimsenin kemikleri olmayan bu kara kenarlı mermerlerin boşluğu. Bu donmuş levhalardaki umutsuzluk öyle derindir ki. Ne kara boşluklar, ne acı ayrılıklar saklıdır bu satırlarda. Bu satırlar sanki tüm imanı kemirmiş, nerelerde oldukları bilinmeyen mezarsız ölülerden yeniden dirilmek umudunu almıştır. Bu mermerler ha burada durmuş, ha Hindistan'ın Elepanta mağarasında. Hangi canlı yaratıkların listesine girer bu ölüler? Neden herkesin bildiği bir atasözü, ölüler masal anlatmaz der, ölüler de Goodwin kumlarındaki gemi mezarlığından daha çok sır varken? Niçin böyle acı bir sözü, bu dünyadan daha dün gidenler için söylüyoruz da, yaşayan dünyanın en uzak Hint adalarına gidenler için söyleyemiyoruz? Neden hayat sigortaları ölümsüz ruhlar için ölüm parası verirler? Aşağı yukarı altmış yüzyıl önce ölen Adem babamız nasıl oluyor da sonsuz ve hareketsiz bir durgunluk içinde? Ölümle umutsuzca büyülenmişçesine yatıyor hala. Niçin bir yandan ölülerin anlatılamaz bir mutluluk içinde yattıklarını ileri sürer, bir yandan da ölenler söz konusu olunca avunma nedir bilmeyiz? Niçin tüm yaşayanlar tüm ölülerin susmasını isterler? O kadar ki bir mezarda bir tıkırtı olsa, korkudan bütün kentin aklı başından gider. Bunlar boş değil, bir anlamı olsa gerek bunların. Ama inanç bir çakal gibi mezarlar arasında beslenir ve bu ölüm karanlıklarından en canlı umutlarını toplar. Nantucket'ten sefere çıkacağım günün arifesinde bu mermer levhalara ne gözle baktığımı ve o karanlık yaslı günün kasvetli ışığında benden önce giden balinacıların alın yazısını hangi duygularla okuduğumu anlatmaya gerek yok. Evet İsmail senin de alın yazın bu olabilir. Ama yine de keyiflendim nedense.